Ve salatu ala ve ala alihi ve sahbihi Evet bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz İhya Ülüm namaz bahsindeyiz Ve namazın fazlığından bahsetmiştik geçen hafta Namazın içindeki geçen ders daha doğrusu cumartesi günü Namazın içindeki rükünlerinde uymamız gereken tadili erkandan bahsetmiştik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifiyle bağlayalım. Efendimiz bir gün namaz kılarken üstüyle başıyla çok fazla uğraşan böyle çok hareket eden namazın içinde ameli kesir deniyor ona fıkıhta. Efendim çok fazla hareket eden birini görünce bunun kalbinde huşu olsaydı azalarında da huşu olurdu diyor. Yani öğretmek için, adamı yargılamak için değil, bize ve ona tabii ki her kim yapıyorduysa bunu öğretiyor efendimiz. Çünkü namazı ilk öğreten o bize. Tabii ki bütün detaylarını söylemesi lazım, hiçbir şeyi eksik bırakmaması lazım. Ee, ve bazen de bunu işte olaylar üzerinden yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, buradan tabii bana sorarsanız çıkaracağımız en büyük e, iki önemli mesaj var e, öne çıkan. Birincisi namazda e, o sükunete o, e, yani çok yüksek bir huzurda bulunmanın gerektirdiği e, sükunete. ve bütün davranışlarımızın olmasına dikkat etmek. Yani e, nasıl diyelim namazın adabına. Yani nasıl bir, bir meclise girdiniz. Mesela o meclisin bir usulü vardır, bir adabı vardır. İşte size söz düştüğü zaman konuşursunuz e, veya sizi takdim ederlerse kendinizi tanıtırsınız vesaire. Yani her ortamda bu değişir. Protokol diyoruz bugün buna. E, namazın da tabii namaz e, bir protokolle karıştırılmasın. Yani samimiyet esastır namazda. E, yanlış örnek vermek olmayalım. Cenab-ı Hakla aramızdaki o ihlas, samimiyet, bağlılık, onun tezahürü önemlidir. Ama bunun da bir usulü var. Ee, i̇şte o o usul, bütün hareketlerimizin oturarak böyle oturmuş bir şekilde, yani yere oturmaktan bahsetmiyorum. O hareketin oturması yani bir telaş bir böyle acelecilik bir bir an önce bitirip çıkma gibi bir kaygı içerisinde olmaması mesela ben ilk önce bunu anlıyorum geçen hafta zaten geçen ders bunu konuşmuştuk ikinci anladığım şey ise efendimize dikkat ederseniz o üstüyle başıyla çok fazla oynayan o kişi bahsederken dedi ki kalbinde huşu olsaydı azalarında da olurdu. İşte bu bizim üzerinde çok durduğumuz bir şey. E, ve başkaları için değil yani. Bunu bilhassa size e, dini gördüğünüzde siz de ölçün biçin, yargılayın anlamında değil. Kendimiz için. Çünkü Efendimiz bunu bize bizi eğitmek için söylüyor. Efendim e, yani içimizle dışımız arasında bir ilişki olduğunu e, bilelim hatta konumuz değil ben ehil de değilim ama o konuları araştırın arkadaşlar psikolojide mesela bu TED Talks'ta falan birkaç yerde rastladım konuşmalarda işin ehli olan uzmanlar anlatıyorlar sadece dışarıdaki davranışlarınızı değiştirerek bile kalbinizi değiştirebiliyorsunuz duygularınızı ve düşüncelerinizi değiştirebiliyorsunuz yani diyelim ki sizin iç dünyanızda farz edelim yani tamamen farazi bir örnek biraz güven eksikliği var diyelim ki böyle hep böyle kendinizden kuşkucusunuz. İşte biraz e, kompleks, ağır bir ifade olur ne diyelim. İşte kendiniz hakkında çok emin olmayan duygularınız var. E, öyle değilmiş gibi davrandığınızda ve bunun, bunu çalıştığınızda yani e, bir süre sonra öyle hissetmeye başlıyorsunuz. Yani taklit duygularımızın e, onor, onur nasıl diyeyim, onarılmasında da bize hizmet ediyor, yardım ediyor. Dolayısıyla o namazdaki huşunun e, bize gerçek bir yüksek bir makamın huzurunda duyacağımız saygıyı e, öğretmesi açısından ve bu içli dışlı yani e, zahirle batın arasındaki o işte İbn Arabi'nin de çok değindiği, Gazali'nin de çok değindiği, o kaçınılmaz ilişki yani iç dünyanızda bir huşu varsa bu dışarıya yansıyor. Diyelim ki içinizde tam hissetmiyorsunuz ama o dıştaki kurallara uyuyorsanız bir süre sonra içinizde de onu hissetmeye başlıyorsunuz. Buna dair pek çok yapılan çalışmalar var, araştırmalar var. Ee, efendim, yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda tam bir saygıyla, tam bir hiçlik duygusuyla, yani oradaki e, evet Allah'ın çok kıymetli Kıymet vererek var ettiği varlıklarız. İnsan bu alemde e, yüzükteki kaş gibidir, taş gibidir diyor e, İbni Arabi. E, ama hani bir, yani insan olarak, tür olarak çok kıymetliyiz ama bir birey olarak Allah karşısında sayısız hatalarımız var. Ve yine de işte geçen, geçen ders konuştuğumuz gibi onun huzuruna çıkmışız. Bizi kabul etmiş, e, dualarımızı, niyazlarımızı söylüyoruz, ona olan e, inancımızı ikrar ediyoruz pekiştiriyoruz ve orada bize söz hakkı veriliyor yani namaz bu demek Allah'ın huzurunda size söz hakkı söz hakkı verilmesi demek bu sözü dile getirirken bu bağlılığımızı teyit ederken gereken saygıya riayet etmek demek huşu inşallah layıkıyla yapabilmeyi nasip etsin Rabbimiz gerçekten o saygıyı kendi iç dünyamızda hissetmeyi. Bir de bu parantez açayım. Ee, bazıları şöyle düşünebilir, ee, işte saygıyla samimiyet birbirine aykırı şeyler. Yani samimiysek, saygıya gerek yok. İşte çok saygı varsa bir ilişkide orada samimiyet yoktur diye düşünenler olabiliyor. Ee, buna. Kesinlikle katılmıyorum arkadaşlar. Ee, hayatınız boyunca en çok hani kendinizi yakın hissettiğiniz, samimi hissettiğiniz, her şeyinizi açabileceğiniz biri olabilir. Ama hiçbir zamanda mesela onun da senli benli olmamışsınızdır. Böyle elense çekmemişsinizdir yani. Ee... e <laughs> söylediğiniz kelime-i şehadetin, söylediğiniz tesbihin, tekbirin e, en azından Fatiha'nın mesela ulemadan böyle söyleyenler var yani Fatiha, la, la salate illa bi fatihatil kitab, Efendimizin bir hadis-i şerifi var, Fatiha'sız namaz olmaz diyor. Mesela ulemadan bazıları e, Fatiha'nın anlamını bilmeden kılınan namazın olmayacağını söylüyor. Yani şimdi hemen bütün namazlar boşa mı gitti diye düşünmeyin. Bu fetva değil. Ama böyle düşünen alimler var. Çünkü e, Efendimizin Fatiha'sız namaz olmaz. Ha o o zaman biz Fatiha'yı anlamalıyız yani hiç olmazsa diye. Ee, bunun da üzerinde düşünün yani en hani eğitimsiz insan bile Fatiha'nın anlamını öğrenebilir. Çünkü çok uzun değil ve çok fazla okuduğumuz bir şey hayatta. Hani böyle çok nadir karşımıza çıkmıyor. 5 vakit namazı sünnetleriyle birlikte kılsanız günde en az 40 kere Fatiha okuyorsunuz. Dolayısıyla hani orada o anda ne dediğimizin işte hiç olmazsa iyyâken budu ve iyyâken iste'in derken yani çünkü yalnız sana kulluk ediyoruz, yalnız senden yardım diliyoruz. O ayette zamirin kullanılması yani Allah'ın mesela yalnız Allah'a kulluk ederiz, yalnız Allah'tan yardım dileriz demiyoruz bakın. Allah geçmiyor Allah ismi lafzatullah. Orada sen zamiri geçiyor. Hatta bazıları diyor ki sufiler özellikle işte o, yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz derken zihninden neyi geçiriyorsan onu ona söylüyorsun diyorlar. Onun için hiç olmazsa Fatiha'yı okurken o bilinçte olmak. Yani ben şu anda kiminle konuşuyorum biliyorsunuz Fatiha lütfen tefsirlerden okuyun Peygamber Efendimiz'in bize bildirdiğine göre Cenab-ı Hak'la bizim aramızda bölünmüş bir muhaveredir yani. yani nasıl diyeyim başta işte talim-i mesele diyor Elmalı Hamdi yazır Fatiha için yani bir şey nasıl isteneceğinin öğretildiği suredir diyor bir şey nasıl istenir Allah'tan onun adabının usulünün öğretildiği suredir diyor ve işte önce Cenab-ı Hakk'ı överek başlıyoruz ona hamd ederek yani elhamdülillahi el rabbil alemin e, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsusur demek. Peki hamd ne demek? Yani böyle çevriliyor genelde. Çünkü hamdın tam bir karşılığını bulmakta zorlanıyoruz. Hamd, e, başımıza gelen ne olursa olsun, yaşadığımız durum ne olursa olsun e, Allah'tan eee sizin rahatsızlık duymadığınızı ifade eden bir şey. Haşa yani nasıl rahatsızlık duyabiliriz ama işte günlük hayatta bunu görüyoruz yani. Ee, işte e, ben bu kadar kulluk ettim, bu kadar namaz kılıyorum. Bu kadar işte benim ben bunu hak edecek ne yaptım? işte neden her şey beni buluyor? Mesela bunlar hep bir nevi örtülü anlamda da olsa kadere isyan ve Allah'ın takdirine isyan ifade eden düşüncelerimiz olabiliyor. Ama elhamdülillahi alemin e, çünkü e, şey durumunda siz söyleyin nimet karşısında da yapılır e, aksilikler karşısında da yapılır ama şükür sadece nimet karşısında yapılır bu yüzden e, hamd mı daha faziletlidir şükür mü daha faziletlidir diye de e, farklı görüşler var o konuda da efendim işte e, şöyle diyerek başlamış oluyoruz Allah'ım sen bana neyi takdir etmiş olursan ol ben senden razıyım, sen mükemmelsin, kusursuzsun, senden gelen hiçbir şey de benim için kusur değildir. Ee, senin yani Benim nazarımdaki senin yerin benim başıma gelenlerle bağlantılı olarak değişmez. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah'a olan saygımız, güvenimiz, inancımız, bağlılığımız bizim başımıza gelenlerden bağımsızdır. Benim o anda bir imtihan yaşıyor olabilirim. Bir terslik yaşıyor olabilirim. Bir şeyi hak etmiş olabilirim. Bir şey bir sınavdan geçmem gerekiyor olabilir. Ama bu benim sana olan duygularımı değiştirmez. Benim sana olan güvenimi değiştirmez. Benim sana olan inancımı, bağlılığımı, minnet duygularımı. Hamd'da daha çok minnet duyguları vardır. Yani sen sen her durumda mükemmelsin. Aslında hamd övmek demektir. Her türlü övgü her durumda Allah'a mahsustur demiş oluyorsunuz. İşte Er-Rahman, Rahim, Malik, Yevmit'in bunlar da hep Cenab-ı Hak görüyorsunuz sonra ve kendi durumunuzu arz ediyorsunuz yani sen böyle bir ilahsın ama ben de işte ben de sadece sana kulluk ediyorum yani ve sadece senden yardım diliyorum senden başka hiç kimsenin kapısına gidemem demiş oluyorsunuz arkasından da istediğinizi söylüyorsunuz ve e, o neyi isteyeceğimizi de Allah bize öğretiyor burası o kadar önemli ki çünkü biz orada bize bırakılsaydı yani işte böyle başlayacaksınız hamdeleyi söyleyeceksiniz Cenab-ı Hak'ın işte Rahim, Melik isimlerini öveceksiniz. Ondan sonra kendi durumunuzu, kulluğunuzu itiraf edeceksiniz. Sonra da ne istiyorsunuz söyleyeceksiniz deseydi. Biz namazda neler isterdik bir düşünün yani. İstenilecek en önemli şeyin ne olduğunu da öğreniyoruz orada. Cenab-ı Hak'tan istenilecek en önemli şey hidayet üzere olmak. Hidayet yani yolunu kaybetmemek demek. Daima doğru yolda olmak, o yoldan hiç ayrılmamak demek bunların tefsirlerine bakarsanız. Biz bugün geldik efendim namazı cemaatle kılmanın fazileti bahsindeyiz. Burada Efendimiz'den çeşitli rivayetler yine aktarılıyor. Sahabeden, tasavvuf büyüklerinden bazı rivayetler aktarılıyor. Dediğim gibi ben bunlardan seçerek yani size aşağı yukarı dörtte birini falan aktaracağım. Siz tamamı için kitaba başvurabilirsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cemaatle kılınan namaz tek olarak kılınan namaza 27 derece ile üstün gelir diyor. Bu Buhari ve Müslim'de rivayet edilen yani ittifakla rivayet edilen bir hadis-i şerif. E, çünkü bütün hadisler içerisinde en güvenilir olanlar Buhari ve Müslim'in birlikte e, rivayet ettikleri. Yani Buhari'de de geçiyorsa, Müslim'de de geçiyorsa o bütün sağlamlık kriterlerini geçmiş bir rivayet demektir. Efendim Dolayısıyla bu hadis-i şerif de öyle. Cemaatle kılınan bir namaz tek olarak kılınan namaza 27 derece ile üstün gelir. Burada konumuzun fıkıh olmayacağını size söylemiştim en baştan beri. Ama değinmemiz gereken bir husus var. Kadınların cemaate iştiraki meselesi bu konuda gerçekten Kafalar çok fazla karışık ve, veya da bazılarının e, çok net kafası. Yani asla kadınlar camiye gitmemelidir, işte kadın evinin en gizli köşesinde kılmalıdır e, diye düşünüyorlar bazıları. Tabii öyle bir rivayet de var. E, ama biz şunu biliyoruz, Efendimiz devrinde, lütfen arkadaşlar bakın, e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hadislerle İslam diye bir kitabı var. E, yeni çıktı sayılır, yani son... 5-10 yılın 10 yıl olmadı daha yani bu kitap çıkarılalı bütün hadis kaynakları taranarak çeşitli konularda Efendimiz'den bize kadar gelen uygulamalar ve onun teşvikleri e, toparlanmış. E, her bir konu için müstakil bir bölüm hazırlanmış. E, dolayısıyla kitabı baştan sona okumanız gerekmiyor. Merak ettiğiniz bir konuya oradan bakabilirsiniz. Ve siyer kaynaklarına bakın, hadis kaynaklarına bakın. Yani bütün kaynaklarımızda biz beş vakit namaza Efendimiz döneminde kadınların da devam ettiğini biliyoruz. Ve İslam dünyasında Sanırım ülkemiz hariç, ben bütün İslam dünyasını bilmiyorum ama İslam dünyasında da yoğunlukla yani kadınlar cuma namazlarına da gidiyorlar, bayram namazlarına da gidiyorlar, beş vakit namaza da gidiyorlar. Bakın sadece şu rivayet bile yeter, sadece şu rivayet bile Efendimiz döneminde bu işin nasıl olduğunu anlatmaya yeter. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazlarında o iki rekat farzı kıldırırken kıraatı biraz uzun tutarmış diğer namazlara. Kıyasla. bir defasında çok kısa kıldırıyor çok hızlı bir şekilde bitiriyor namazı Ya Rasulullah diyorlar adetini hilafına ben bu soru soran sahabelere bayılıyorum yani o kadar düzgün ve yerinde sorular sormuşlar ki dini öğrenmemizi yani dinimizin detaylarını öğrenmeyi çok kere onların bu dikkatine ve girişkenliğine borçluyuz Diyorlar ki ya Resulallah hiç böyle yapmazdınız adetiniz hilafına bugün bu sabah namazını çok çabuk kıldırdınız. Diyor ki bir bebeğin ağladığını işittim. Annesinin aklı onda kalmasın diye namazı çabuk bitirdim. Yani bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Emzikli bebeğiyle sabah namazına yani öğle ve ikindi demiyoruz, cuma demiyoruz yani. sabah namazına kadınların geldiğini gösteriyor Hz. Ömer'in işte hanımını menetmek istemesi ama hanımının e, Resulullah men etmedikçe sen ne dersen de ben bu namaza gideceğim demesi var e, kadınların camiler e, re devam etmesi konusunda ciddi bir sıkıntımız var arkadaşlar ben arcizane kanaatimi paylaşayım sizinle eğer bütün gün dışarıdaysanız ee, yani çarşı pazar olabilir bu ne bileyim gezme olabilir çalışma olabilir başka işler olabilir mümkün mertebe namazlarınızda cemaatle kılmalısınız çünkü zaten dışarıdasınız yani o evinin en gizli köşesinde kılacak olan kadın evinden zaten çıkmayan kadın dolayısıyla cemaat yani kadın olsun erkek olsun herkes için aynı sevap vardır ama belki aynı derecede yükümlülük yoktur yani kadınların daha özel şartları olabilir efendim çocuklarının sayısı olabilir evdeki sorumlulukları olabilir o yüzden hani kadınlar niye cemaate gelmiyor diye tevbih edilmemiş ama gelmeleri de asla engellenmemiş arkadaşlar Allah'ın kadın kullarını camilerden men etmeyin diye hadis-i şerifi var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Efendim ama erkekler için çok ciddi tehditler var yani cemaate devam etmeyenler için. Şu kadarını söyleyeyim size. Yani erkek şimdi burada kadın erkek meselesine getirmek istemiyorum konuyu ama kadınlar şuraya gitmesin buraya gitmesinle uğraşanların öncelikle beş vakitlerini camide kılmalarını bekliyoruz yani. Dindarlık gerçek dindarlık gerçek samimiyet. Peygamber yoluna, ehli sünnet yoluna, bağlılıktaki gerçek samimiyet. Yani burnunun dibinde cami varken bugün için söylemiyorum. Bugün bugün istisnai bir şartları yaşıyoruz. Bugün yönetim ne derse onu yapmak durumundayız hepimiz. Ama normal şartlar için söylüyorum. Ezanı duyacağınız kadar yakınsanız, mikrofonsuz ezanı yani, hoparlörsüz ezanı duyacak kadar camiye yakınsanız, o namaz evde olur mu, olmaz mı diye tartışılmış arkadaşlar ulema arasında. Elmalı'da Hamdi Hazır Fakihtir. Asıl alanı Fıkıhtır onun. Biz onu hani tefsiriyle Tanıyoruz. İslamlık Yapmış ciddi bir fakihtir. Çok ciddi fıkıh makaleleri vardır. Efendim o makalelerinden Birinde şöyle bir şey okumuştum namazla ilgili. diyor ki Namaz diyor üçe ayrılır. Namazın eda Şekli bakımından namaz üçe ayrılır diyor. Kamil eda Nakıs eda ve kaza Eee Eda ne? Vaktinde anlamaz demek. Kaza vaktin dışında anlamaz demek. Demek vaktinde kılınanlamazı da ikiye ayırıyor. Kamil Eda, Nakıs Eda. Nakıs adı üstünde anlamışsınızdır, noksan demek. Mükemmel de, şey Kamil de mükemmel, kusursuz demek. E, kamil Eda diyor, vaktinde cemaatle anlamazdır. Nakıs Eda vaktinde tek başına anlamazdır. E, kazada vaktin dışında kılınan namazdır diyor. Yani bu cemaate devam etmekle ilgili çok ciddi e, hadis kitaplarında arkadaşlar, çok ciddi teşvikler var. Bir de Kur'an-ı ki bunun en büyük e, cemaatin yani e, cemaatle kılmanın en büyük delili namaz kılmakla ilgili bütün emirlerin, Efendimizin şahsına ait olan teheccüd namazı gibi emirler hariç birkaç yerde, Kur'an-ı Kerim'deki bütün namazla ilgili emirlerin cemi silgasıyla gelmesidir. Yani hiç zaman tekil gelmemiş. Çok nadir yerde gelmiş. Çoğunlukla Kur'an-ı kere çok kahir ekseriye değil. Çoğun sıygasıyla geliyor. Bu da namazın hep birlikte yapılması gereken bir ibadet olduğunu gösteriyor. Hatta bazı psikolojik rahatsızlıklar açısından onların tedavisinde bile Malik bin Nebi'nin öyle bir kitabı var. Müslüman psikologların çıkması diye. Ben öğrencilik yıllarımda okumuştum. Eski bir kitap. Orada mesela bu namazla ilgili takıntıları olanları cemaatle namaz kıldırarak tedavi ediyor. Çünkü çünkü siz cemaatle namaz kıldığınızda o namazdaki bütün eksik ve noksanlardan imam sorumludur. Yani imam e, hesap verecek. O namazın hesabını imam verecek hani geçen ders söyledik ya bu göğe çıkarılıp işte eski bir elbise gibi dürülüp sahibinin yüzüne çarpılan namaz hani cemaate devam etmenin yani böyle büyük bir e, konforu var tabi imamlar açısından büyük bir sorumluluğu var bir cemaate imamlık yapmak demek eğer o cemaatin e, namazı kabul olacak şekilde o imamla güzel bir şekilde yapmışsan şartlarına usulüne uygun olarak işte abdestin olacak üzerin tertemiz olacak hiçbir mesela özür abdesti bozan bir özrünün olmaması gerekiyor vesaire. Hayır. bunlara dikkat ederek işte kıraatına tadilerkenle her şeye dikkat ederek kıldırmışsa çok büyük sevap bütün hepsinin sevabı kadar sevap kazanıyor ama kasti bir ihmali sebebiyle cemaatin namazının da olmamasına sebep olmuşsa hepsinin günahından da imam soruluyorlar. Kasti ihmal için söylüyorum. Cemaatin böyle bir faydası var. Bir de Elmalı Hamdi Yazır, yine namaz konusunu anlatırken tefsirinde bir yerde şimdi yerini hatırlamıyorum. O Bakara suresinin başında olacak. Çünkü namaz emri ilk orada geçiyor. Yükümüne salate ifadesinde. Diyor ki, es salatu imadu din diye hani ilk sohbetin başında geçmişti. Namaz dinin direğidir diye bir hadis-i şerifi var pey Peygamber Efendimizin e, sallallahu aleyhi ve sellem Elmalı Hamdi Hazır diyor ki e, tek başına kılınan namazlar diyor bu direğin tesviye edilmesidir. Yani bir direk düşünün senin din binanı ayakta tutacak. O direk olmazsa din binası çökecek yani. Din binasının ayakta durması o direğe bağlı. İşte diyor tek başına kılınan namazlar, nafile namazlar, sünnet namazlar o direğin tesviye edilmesi demek. Tesviye düzeltilmesi yani işte yoğun değil mi? Yani e, dümdüz olacak, işte onu sağlayacaksın. Yani direği dikmeye hazır hale getiriyorsun tek başına kılınan namazlarla. Direği sağlamlaştırıyorsun, bakımını yapıyorsun. Cemaatle kılınan namaz ise o direği dikmektir diyor. Ve bir de onu da söyleyelim artık e, e, İhya'dan devam edelim. Bir de Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın emri. Arapça'da işte e, İslam'dan sonra namaz kılma yerine geçen salla fiili olmasına rağmen e, namaz kılma emri hep eqimu fiiliyle, e, o fiil kullanılmış. yuqimuna salate, as salate, yani namazı kılın, namazı kılarlar diye hep ikame fiili kullanılmış. İkame fiilini biz Türkçe'de de biliyoruz. Ne demek ikame? Bir yere yerleşmek demek. İkametgah diyoruz mesela, bir yerde oturduğumuzun belgesini adı ikametgah İşte nerede ikamet ediyorsunuz bu eskilerin soru tarzı nerede oturuyorsunuz demektir yerleşmek ee, peki o zaman e, tam kelimesi kelimesine çevirirsek ne oluyor namazı kılın olmuyor namazı yerleştirin oluyor arkadaşlar yani namazı hayatınıza yerleştirin namaz hayatın bir defa mihverinde olacak Merkezinde olacak. Geçen sohbette söylediğim gibi, her şey o namazın etrafında planlanacak. Yani mesela bunu hatta ben annelere çocuklarınızla günlük hayattaki konuşmalarınızda namazla planlayın. Mesela çocuk çocuğu parka götüreceksiniz. E, saat 2'de de demeyin. Öğlen namazını kılalım da çıkarız deyin. Mesela o bilsin ki yani bunu yüz kere yaptığınızda siz ne yerleşiyor çocuğun şu altına namaz kılmadan çıkılmaz yani. Veya işte biz işlerimizi namaza göre planlıyoruz. Ee, i̇nşallah bunların daha da güzellerini e, siz üretmişsinizdir kendi hayatınızda. Ama bu e, cemaatle namaz meselesi gerçekten Efendimizin sünnetinde çok kıymet verilen sahabe devrinde. Burada çeşitli rivayetler var. Yani işte bir kişi üç gün üst üste mescide gelmese e, taziyeye giderlermiş evine. Herhalde rahmetli oldu diye. Yani üç gün cemaate gelmeyen birisine. Efendimizin mesela şöyle bir rivayeti var. Diyor ki bazen içimden öyle geçiyor ki ezan okunsun birisini yerime imamlığa bırakayım gideyim namaza gelmeyenlerin evlerini ateşe vereyim. İçimden bazen öyle geçiyor diyor yani evinde oturuyor mesela namaz yakın, mescit yakın ve gelmiyor. Ee, o kadar kıymetli. İşte burada e, söylediği, hem şimdi söyleyecekmiş zaten o da Buhari ve Müslim'de geçiyor. Öyle içimden geçiyor ki birine emredeyim cemaate imam olsun namazı kıldırsın da ben cemaate gelmeyip geri kalan bir kısım adamların üstlerine gideyim kendileri içindeyken evlerini yakayım yani. Peygamberimiz kadar merhametli, şefkatli, nazik bir insan hani böyle yapmayacak tabii anlıyorsun. Değil mi onu? Böyle yapmayacak hiçbir zaman ama e, cemaate devam etmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu söylüyor. Efendim Hz. E, Osman radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş, e, Müslim ve Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte, Yatsı namazını cemaatle kılan, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibidir. Sabah namazında cemaatle hazır olan da gecenin tamamını namazda geçirmiş gibidir, diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, Muhammed bin Vasi şöyle dermiş, e, Dünyalıklardan ancak üç şeyi arzularım. Yani dünyadan hani neye sahip olmak istersin, ne istersin şu dünyadan, ben en çok üç şeyi isterim, diyor. Bir, Eğrildiğimde beni düzeltecek, yani yoldan çıktığımda beni doğru yola iletecek bir kardeş. İmam Gazali bunu Ülfet bahsinde gerçekten çok güzel detaylı bir şekilde anlatıyor. ikinci ciltte Rubül Adat bölümünde. Ülfet yani insanlar arası ilişkiler hangi kurallara göre cereyan etmelidir onu anlatırken burada işte kendisine hakkı, sabrı tavsiye edecek, her zaman doğruyu söyleyecek ama bunu onu incitmeden, onu uzaklaştırmadan insan içinde utandırmadan yani topluluk içinde yapma diyor mesela birisini ikaz edecek zaman. E, efendim onun şartlarını anlatıyor. Yani gerçekten diyor samimi bir düzeltme nasıl olur? Yoksa birini mahcup etmek istiyorsun ya da işte eline bir koz geçti. Hani bir hatasını buldun. E, o düzeltme nasıl olur? Bu ikisi arasındaki farkları falan anlatıyor. E, demek ki Muhammed bin Vasi'nin dünyadan istediği bir numaralı şey eğrildiğimde beni düzeltecek. Yani yoldan çıktığımda beni doğru yola iletecek bir kardeş. İki, Zorluk çekmeden yetecek miktarda helal rızık yani böyle devamlı da rızık peşinden koşmayayım hani böyle bir e, helal dairesinde bana yetecek kadar bir rızkım olsun hani dünyada çünkü o olmadan maneviyat da olmaz arkadaşlar aklın yarın ödenecek faturadaysa borçtaysa işte çocuğu nasıl doktora götüreceğim aklın oradaysa e, orada e, ihlası o hmm, huşuyu o kalp huzurunu, Allah'ın huzurundaki bizden istenen kalp huzurunu temin etmek de sıradan insanın yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla kimseye muhtaç olmayacak, ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir rızık ve üçüncüsü cemaatle namaz kılmak diyor. Yani şimdi işte düşün, şu dünyadan ne istersin? İşte beni böyle yanlış yaparsam ikaz edecek sağlam böyle sağlam bir dost. Kimseye muhtaç olmayacak kadar, geçinecek kadar bir rızık ve cemaatle namaz kılmak. Çünkü diyor, cemaatle kılınan namazın hataları benden sorulmadığı halde sevabı bana yazılır. İşte size en başta söylediğim o, Malik bin Nebi'de okumuştum ben de ilk kez. Ee, obsesif namaz ve abdestle ilgili obsesyonları olanları bile cemaatle namaz kıldırarak, tedavi ettiklerini söylüyordu Hatemi Asam bu da tasavvuf büyüklerinden biri şunu söylemiş bir keresinde cemaati kaçırınca bana yalnız Ebu İshak el Buhari taziyetlerini sunmuştu yani biz mesela kime başın sağ olsun deriz bir yakınlık kaybedene değil mi bir yakınlık kaybedene bunlar da cemaatle namazı kaçırınca birbirlerine taziyede bulunuyorlarmış Allah sabırlar versin, çok üzüldüm ya falan diyor mesela. Sen diyorsun ki ne oldu? E, cemaate gelemedin ya. Hani ne, ne büyük bir kayıp senin için yani. Bir yakınlık kaybetmek gibi. Halbuki bir çocuğum ölseydi on binlerce kişi başın sağ olsun derdi. Yani diyor ki ben cemaatle namazı kaçırdım sadece bir kişi bana taziyede bulundu. Halbuki bir çocuğum ölseydi on binlerce kişi başın sağ, sağ olsun derdi. Çünkü diyor neden böyle insanlar neden e, dünyevi musibetleri daha büyük görüyorlar. Çünkü halk dini musibetleri dünyevi felaketlerden daha ehven görür. Yani daha kolay dini musibet daha kolay bir şey yani. Hatta onu musibet olarak bile görmüyor bugün. Görmüyoruz yani hepimiz kimseyi suçlamayalım. Ee, arkadaşlar bilmiyorum size konuşmalarda hiç geçti mi konuşmalarımızda Ama bu çok söylediğimiz bir şeydir ee, Kıyamet gününde Cenab-ı Hak arkadaşlar kulunu affetmek için bahane arar Aslında dünyada da yani ama kıyamet günü daha da çok ee, Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki ısrarla ben cehennemlik olacağım diyenlerin dışındaki herkes cennete gidecek diyor Niye? Çünkü Cenab-ı Hak bahane arayacak kulunda yani. Bir bir tutacak yer var mı? Şöyle diyebilirsiniz ya bahane aramasın, direkt göndersin cennet onun kulunun yani. Kim karışır? Ama o da Allah'ın adaletine aykırı arkadaşlar. Senden bir gayret görmek istiyor yani. O zaman herkesi cennete göndermesi gerekirdi. Kafirleri de, münafıkları da, herkesi. Öyle yapmıyor. Diyor ki sen bir gayret ortaya koymasın. İşte meşhur kutsi hadiste kulun bana bir adım gelirse ben ona on adım gelirim. Kulun bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Dikkat edin o hadis-i arkadaşlar. E, i̇lk hareket kimden bekleniyor? Orada kuldan bekleniyor. İlk hareket. Yani sen bir adım atacaksın. Ama cenaba hak on adım atacak karşılığında. Tamam ama ilk adımı sen atacaksın. Niye? Çünkü sen hü özgür iradeni, kendi e, hürriyetini Allah'a bağlılık yolunda kullanman lazım önce. Ondan sonra Allah sana kapılar açacak açacak, onu kolaylaştıracak orada birinin bine sayacak eksiklerini affedecek ama bir yola girmeyi senin e, kendi iradenle seçmen lazım ondan sonraki amellerin o iradene göre, o eğilimine, o yönelişine göre kıymet kazanacak şimdi e, arkadaşlar mesela bu e, namazın burada nasıl affettirici bir rolü olacak kıyamet günü, onunla ilgili bir rivayet var, onu aktaracağız size e, uzunca bir bu e, ama burada çok kısa bir bölümünü almışlar ben size isterseniz onu e, tamamını anlatayım e, bildiğim kadarıyla e, Hendek Savaşı gecesi o hani Efendimizin hayatında e, sadece bir gün e, dört vakit namazı yatsıdan sonra kılmış peygamber yani yatsı vaktinde kılmış. Öğlen ikindi, akşam ve yatsıyı yatsının vaktine kılmış. Yani gün boyu namaz kılacak kadar dahi bir boşluk bırakmamışlar. Çok gergin bir e, savaş. Hendek Savaşı'nda e, çok fazla çarpışma yok. Ama Medine dönemindeki en gergin savaş. Çünkü e, hendini geçerlerse 10 bin kişi var karşıda bildiğim kadarıyla Arap tarihinde ilk kez bütün kabileler ortak bir düşmana karşı birleşmiş onun için ahsap savaşı deniyor hizipler yani bütün gruplar birleşmiş Peygamberimize karşı ve eğer hendiyi geçerlerse Medine'de taş taş üstünde kalmayacak yani çok gergin bir gün geçiriyor Peygamberimiz. Akşam çadırına giriyor, gece karanlık çöküyor tabii, herkes çekiliyor ordugahına. Efendim ve efendimiz böyle içinden geçiriyor çünkü o kadar yorgun ve gergin ki hendek kazmışlar kaç gün harıl harıl ordu yola çıktığında e, hendek kazılıyor daha Medine'de yani ve hendeğin bir noktası çok zayıf kalmış o yüzden yani her an geçilebilir o yüzden orayı çok beklemeleri gerekiyor yani okursunuz tarihten detaylarını e, efendimiz içinden geçiriyor yani birisi beni biraz beklese de yani buna da tabii burada her cümle ayrı bir bahis açıyor bize yani efendimizi emretseydi kaç kişi beklerdi? Bir düşünün yani. Neyse oraları geçiyorum. Beni biraz birisi beklese de biraz başımı koysam diyor peygamberimiz. Mesela burada da Aa, peygamberin başını koymasına ne gerek var? Yani Allah onu mucizevi bir şekilde uykusuz da ayakta tutar. Hani bazıları da peygamberi böyle insanüstü görmek istiyor. Aslında Peygamber Allah, Hazreti Peygamberin tabii ki insanüstü tarafları var. Ama arkadaşlar onu bir insan, bakın ma'ene illa beşerum mitlikum. Kaç yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim? Ben de sizin gibi bir beşerim, başka bir şey değilim diyor. Ee, onun o beşer sınırlarıyla yani onun da uykusu geliyor, onun da karnı acıkıyor, o da üzülüyor, o da yoruluyor. Bütün bu sınırlarıyla, bütün bu bir beşer nasıl, ee, herhangi bir beşer gibi değil tabii ki ama sonuçta beşer. Ne gibi ihtiyaçları varsa onun da öyle ihtiyaçları var arkadaşlar ve bunlara rağmen bu kadar düzgün olması daha mucizelidir. Onun bir melek olmasından daha mucizevidir arkadaşlar. Ve daha öğreticidir. Bizim için daha büyük bir örnek kılar onu. Abdullah bin Abbas'tan bir rivayet var mesela. Abdullah bin Abbas peygamberimizin amcasının oğlu aynı zamanda onun teyzesi peygamberimizin eşlerinden biri o yüzden onun evinde çok kalırmış yani mahremiyet sorunu olmadığı için Abdullah bin Abbas ergenlik çağlarının başlarında bir çocuk peygamberimizin evinde kalmış bir gece ee, diyor ki beni diyor yatakta böyle ayak uçlarına şu şekilde da enlemesine diyor ben diyor gecenin bir vakti geçince Resulullah'ın yatağının içinde doğrulup eliyle yüzünü ovuşturarak uykusunu açmaya çalıştığını namaza kalkmak için uykusunu gidermeye çalıştığını gözlerini uyuşturarak gördüm diyor. Bu beni o kadar etkiliyor ki arkadaşlar. Yani peygamber hop diye kalkmıyor yani. O da bir mücadele ediyor kendisiyle. Anlatabildim mi? Bu bizim için daha büyük bir örnek. Bana sorarsanız. Ee, tabii herkesin beklentisi ve zihnindeki peygamber algısı başka ama onu kitaplara göre tahsil etmekte yarar var yani böyle uyduruk rivayetlerle insanüstü böyle bir e, her şeyi mucizevi yollarla halleden biri gibi değil de gerçek rivayetlere dayanarak peygamber anlayışımızı gözden geçirmemiz gerekiyor şimdi öyle geçiriyor içinden peygamberimiz Bedir Savaşı gecesi o sırada dışarıda bir silah sesi duyuyor. Bir, yani daha da silah sesi değil de yanlış söyledim e, silah birinin yürürken çıkardığı sesler yani şakırtlar duyuyor. Ee, hemen çadırın kapısına çıkıyor. Bakıyor ki sahabeden biri silahlanmış böyle geliyor çadıra doğru. Ne oldu diyor efendimiz? Diyor ki o zat ismini unuttum. Kitapta geçiyor kayıtlarda. Ee, diyor ki o zat ya Resulullah diyor düşündüm ki diyor sizin çok işte bugün çok yoruldunuz. Çok uykunuz gelmiştir. Çok gergin bir gün geçirdik. Düşündüm ki ben sizi biraz bekleyeyim de siz böyle endişesiz bir şekilde, rahat bir şekilde uyuyun dedim diyor. Efendim hani tam içinden geçeni o düşünmüş ya bize de olur değil mi? Tam böyle susadığınızı hissedersiniz birisi bir bardak su getirir içer misin diye hani öyle bir şey. Ee, tabii bu daha büyük bir ikram yani kendini de feda ediyor. Ondan sonra Efendimiz diyor ki buna karşılık sen de benden bir şey iste diyor. Adam da şefaatini isterim ya Resulallah diyor. Kıyamet günü bana şefaat etmeni isterim. Şimdi konumuzla bağlantısını kuruyorsunuz değil mi? Onu size bırakıyorum. Efendim şimdi peygamberimiz hemen bir şefaat defteri var. Onu çıkarıyor. Yazın bu adamın da ismini diyor. Mesela böyle mi? <gülüyor> böyle zannetmeyin. Onu ben uyduruyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Diyor ki peygamberimiz ona. Sen de diyor çok secde ederek bana yardımcı oldun. Yani tamam seni ekliyorum, bu fedakarlığı yaptın ya seni de ekliyorum listeye. Hani böyle bize hacca giderken, buraya giderken listeler verilir. Evlenilecek kıza işte doğum yapacak kişiye liste verilir. Şuna dua et, buna dua et falan diye. Öyle yani garanti değil. Anlatabiliyor muyum? Yani peygamber bile olsa ve sen ona üstelik bir jest yapmışsın yani. A, tamam sen de sen de yazarım ben listeye demiyor. Diyor ki çok secde ed. yani zaten sahabesi ve zaten onunla birlikte Hendek Savaşı'na katılmış ve zaten orada bir fedakarlık yapmış gelmiş Efendimiz'i kendiliğinden bir görevlendirme olmaksızın düşünmüş gelmiş beklemeye çalışıyor Efendimiz'i çok secde ederek bana yardım etti. Yani ne demek bu arkadaşlar Cenab-ı Hakk'a diyebileyim ki evet Ya Rabbi bunun şöyle şöyle günahları var ama bak çok da namaz kılardı diyebileyim. Yani senin tutulacak bir tarafın olsun diyor. Ona secde e, iyi göstermiş hedef olarak. E, efendim Kur'an-ı Kerim'de e, Fetih Suresinin son ayetinde e, müminleri tanımlarken Rabbimiz min bunu da bilirsiniz çoğunuz. E, onların yüzlerinde secde izi vardır diyor. E, bunun bizim hayatımızda da sizin hayatınızda da çok örnekleri vardır. Yani birine baktığınızda bir kalabalığın içinde bile, mesela ben gerçekten sayısız kere başıma gelmiştir, mesela bir yerde kalabalık bir ortamda namaz kılmam lazım, kime sorayım acaba hani namaz kılacak nerede yer var mı falan diye, sorduğum kişi de namaz kılacak yer arayan kişi oluyor yani seçiyorsunuz birini ister istemez bu psikolojide buna algıda seçicilik deniyor arkadaşlar yani siz mesela diyelim ki hamilesiniz bütün hamileleri görüyorsunuz yolda karnınızı açsa lokantaları görüyorsunuz şey i̇şte, e, e, hatta diyor ki mesela bir, e, bir makalede e, diyelim ki işte e, bir gece kulübüne girdi birisi yani şu dersimize de hiç yakışmadı bu örnek ama neyse affedin e, efendim orada diyor işte 300 kişi piste diyelim ki eğleniyorlar onların içinde uyuşturucu kullanan bir kişi varsa onu bulur diyor. Kendisi de kullanıyorsa. Yani o ortak noktalar hemen birbirini çeker diyor. Siz de öyle. Birini yüzünden aşağı yukarı tanırsınız. Onların yüzlerinde secdeden bir iz vardır, secde nuru vardır diye tarif ediyor müminleri Kur'an-ı Kerim. Bu hani nasıl, ne kadar namaz kılmalıyız ki, ne kadar secde etmeliyiz ki o nur bizde de olsun. Size çok tavsiye ederim. Ertuğrul Düzdağan yazdığı Ali Ulvi Kurucu'nun Hatıratı tam Ramazan'da okumalı kitap böyle. Hani şey değil çok akademik böyle bir sizi zorlayacak hani oruç oruç anlamadım ben burada anlatılanları denilecek bir kitap değil. Çünkü Hatırat ee, tam bir biyografi çok geniş bir biyografi 4 cilt 5. cildi çıkmış diyorlar ben ilk 3 cilde okudum efendim orada işte o e, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki e, Osmanlı bakiyesi olan ulemanın yaşam tarzlarını hayat tarzlarını okuyorsunuz Ali Ulu Kurucu'nun kendi çevresinden anlattıklarıyla e, yine rahmetle analım ben hiç de bir tanımadım o insanları ama e, Hacı Veyszade'den bahsederler mesela böyle çok namaz kılarmış gerçekten hani ya diyor Fetih Suresi'nin yine o 29. ayet işte onları sen devamlı rükûh halinde seyda halinde görürsün diyor. Buradan ne anlıyoruz özellikle genç arkadaşlar bakın ee, in e, nerede maide suresinde esas üzere inn ma'veli ve rasuluhu verledine amenulledine yukimuna salate ve tu zekate ve humraqon diyor Rabbimiz ee, sizin dostlarınız Allah Rasulü Allah bir Rasulü iki Sonra iman edenlerden namaz kılanlar ve zekat verenlerdir. Yani namaz kılmak arkadaşlar birini dost edinmemiz için bile kriter olarak konuluyor Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü dostluk veli kelimesi yani yakın dostluk bu. Hem de nasıl bir yakın dostluk böyle kanka gibi bir dostluk değil. Akıl sorduğun, sana mentörlük eden yani senin hayatını etkileyen bir dostluk. İşte bunu diyor namaz kılanların içinden seçeceksin. Çünkü arkadaşlar yani namaz böyle bir günde biten bir iş değil ki hadi dişimizi sıkalım mesela Ramazan bir ay dişimizi sıkıyoruz orucu tutuyoruz değil mi? Namaz arkadaşlar hastayken, yolcuyken, misafirin varken, çok işin varken işte ne bileyim çok eğleniyorken o anda işte her durumda yani her durumda beş vakit, beş vakit bir de hani günde senin istediğin bir saat değil böyle daha sakin bir saat. Hayır ikindi mesela ikindi namazı işte. Asra yemin edilmesinin sebeplerinden birinin bu olduğu söyleniyor Kur'an-ı Kerim'e. Niye? Çünkü günün en civcivli saatine rastladığı için. Diğer hepsi biraz bir nevi istirahat saatine rastlar. Sabah, öğle, akşam yatsı bunlar bir nevi istirahat saatidir. Daha iyi ayarlayabilirsin. Ama ikindi tam iş saati, yolda olduğun saat, tam çocukların eve geldiyse her neyse yani herkese göre değişiyor. Meşkale ama meşkale saati yani işte o saatte o namazı kılmanız gerekiyor dolayısıyla e, terahüm rükkan succeden sen onları daima rükû ve secde haline görürsün demin söylediğim ayeti niye söyledim dostlarınızı seçerken namaz kılıp kılmadığına e, efendim dikkat, dikkat edin diye şöyle oluyor arkadaşlar mesela biriyle 3 yıl 5 yıl neyse arkadaşlık etmişsin hiç namaz kıldığını görmüyorsun Yani ve sen, sen onunla yakınlaştıkça senin kılman zorlaşıyor Anlatabilirim mi? Bunun başka başka tabii açıklamaları da var. Ben burada böyle hani yolda geçerken işte bak şurada da şu var denen birisi gibi hissediyorum kendimi. Detaylara çok girmeden, e, kitaptan gideceğimiz yerden de kaybolmadan devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte e, Resulullah şöyle buyuruyor Ademoğlu secde ayetini okuyup secdeye vardığında şeytan ağlayarak uzaklaşır. Secde ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. Bazen bunları bilmeyen dostlarımız, arkadaşlarımız olabiliyor aranızda. Kısaca açıklamakta yarar var. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde secde ayetidir. 14 yerde işaretlenmiştir onlar sayfanın kenarına. Efendim bunlar ya yani genelde Cenab-ı Hakk'ın azametini anlatan ve bu azamet karşısında secdeye kapananları veya kapanmayanları küfürde inat ederek kapanmayanları anlatan ayetlerdir. Biz her durumda o secdeyi yaparak arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Ya Rabbi işte ondan secde etmemiş olabilir ama ben secde ediyorum sana dolayısıyla hani ben itaat ediyorum demiş oluyoruz. Pille ilgili bir sorun var onunla bir ilgilenmem gerekiyor. Tamam inşallah demiş oluyoruz. Yani orada doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a itaatimizi ifade etmiş oluyoruz. İşte. Diyelim ki onlar kibirlendiler ve Allah'a secde etmediler diye geçti ayet ve secde ayeti kalkıyorsunuz hemen secde ediyorsunuz. Yine bir parantez daha açalım. Secde ayetlerini eğer fırsat varsa o anda imkanlar müsaitse okur okumaz yapmanız en eftali. Çünkü anlamda uyum içerisinde. Yani işte orada bir ihtişam anlatılıyor ve bir secde etme durumundan bahsediliyor. Sizde hemen fiili olarak secdeye kapanarak ya secde edenlerle beraberliğinizi ya da Allah'ı inkar edip secde etmeyenlerden ayrıldığınızı Allah'a secde ederek ayrıldığınızı fiili olarak göstermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla onu hemen yapmak en doğru olanı en yakışık olanı i̇şte çok zor değil tek bir secde ediyorsunuz ayağa kalkmanız bile şart değil ama hani mümkünse kalkıyorsunuz niyet edip secdeye kapanıyorsunuz küçük bir duası var bilenler onu okur bilmeyenler subhane rabbiyelala der orada tek rükün var arkadaşlar abdestli olacaksınız kübleye dönmüş olacaksınız ve başınızı secdeye koyacaksınız diğer söylenen her şey ee, onun adabından şartı değil yani. Şimdi işte Ademoğlu Kur'an okurken veya dinlerken bir de canlı yayında Kur'an-ı Kerim'de yanınızda biri e, o anda yanınızda okuyorsa e, veya televizyonda veya radyoda olabilir canlı yayında okunuyorsa orada da secde ayeti geçtiğinde secde etmeniz gerekiyor. Ama diğer türlü işte kayıtlardan dinliyorsanız gerekmiyor e, diyorlar. Efendim. Biz hadisimize dönelim. Adem oğlu secde ayetini okuyup secdeye vardığında şeytan ağlayarak uzaklaşır. Ve Vay başıma gelenler, şu adama secde yapması buyrulunca hemen secdeye vardı ve cenneti kazandı ama ben secde etmekle emrolunduğumda karşı koydum ve ateşe hak ettim der. Yani hep kendi hatıralarına gidiyor, kendi hatırasına gidiyor. Bizim her secde etmemiz onun pişmanlığını artırıyor Efendimizin bu hadis-i şerifine göre. Bu da az önce söylediğim gibi Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Bundan sonraki bölümde Dazali namazı huşu ve kalp huzuruyla kılmanın faziletinden bahsediyor. E, huşudan biraz bahsettim. Yani yüksek bir makamın huzurunda olduğunuzu bilmenin, o bilincin sizde uyandırdığı yüksek saygı hissi arkadaşlar herhangi bir saygı değil yani formel bir saygı değil mesela bir yere girdiniz işte tabi ki kuralı var işte valinin huzuruna girdin çok saygı duymayabilirsin ama yani işte makama saygı duyuyorsun ve bir kuralları var onlara riayet ediyorsun protokole göre hareket ediyorsun böyle bir şey değil gerçekten çok yüksek bir saygı duyuyorsun ve o yüksek saygıdan dolayı kendinde hani kıpırdayamaz hale geliyorsun hani Böyle e, tam bir alçak gönüllülükle, boyun eğişle onun huzurunda bulunuyorsun. Huşu, hudum bu demek. Şimdi bunun e, kaynağı ne? Yani namazda neden biz böyle... E, huşu içinde olmalıyız. Onu açıklıyor girişte ve bir ayet kelime Taha suresinin 12. ayet-i kerimesi e, bu ayet kelimeyi başka amaçlarla kullananlar da var. Neyse biz onu geçelim. اَقْمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي diyor o ayet-i kerimede Rabbimiz. Beni anmak için namaz kıl e, Yani namazda maksadın, hedefin Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek onun huzurunda olduğunu hatırlamak olduğunu söylüyor. Bu durumda arkadaşlar hatırlamıyorsanız hiç namazın amacı gerçekleşmemiş oluyor. Yani ezberlemişsin. Oh akıllar başka yerlerde e, ve sen namazı kılıyorsun. Hatta işte Tahiyyatı oturup Fatiha'yı okuyorsun, ayağa kalkıp tahiyyatı okuyorsun. Yani o kadar otomatiğe bağlamışsın ki hani böyle kay, ucu, ipin ucu kaçırabiliyorsun. Neredeyim şu anda? Kaçıncı rekattayım? Bu hepimizin başına geliyor. Üzülmeyin. Fakat bu doğru ideal bir namaz kılma biçimi değil yani şimdi bu idealle vasatla ilgili de bir iki bir şey söyleyelim şimdi ben çok iyi tahmin ediyorum mesela işte abdesti anlattık abdestin dualarını faziletini vesaire anlattık namazdaki huşuyu işte bilinçli kılmak işte fatihanın anlamını bilmek vesaire anlattık bunları dinlemek bazılarını çok huzursuz ediyor arkadaşlar bazılarınızı çünkü bunu 30 yıldır ben vaaz veriyorum çok karşılaştım bunun örnekleriyle şöyle rahatsız ediyor bunun yapamadığı için Acaba hiç mi olmuyor benim ibadetim diye düşünüyor ve e, ya yapmaktan vazgeçiyor Allah korusun başlayacak başlamayı düşünen biri yapmaktan vazgeçiyor ben böyle yapamam en iyisi yapmayayım yarım yamalak olacaksa diyor. Veyahut da yaptığından kuşkuda, kuşkuya düştüğü için yani kabul olmadı mı acaba diye o onda daha büyük paniklere daha büyük korkulara sebep oluyor. Arkadaşlar bu huşu meselesinin anlatılmasında amaç hiçbir zaman insanı bu durum yani bu duygulara sürüklemek değil onu söyleyeyim. Yani bizi daha ileriye götürmek içindir. Tamam mı? Yoksa çeşit çeşit namaz var ve Allah Teala'nın neye baktığını biz hiç bilmiyoruz. Hani meşhur hikayedir. O hikayeyi de çok severim. Hiçbir kaynağı yok. Bu dini hikayelerin çoğu. Bunun bir kaynağı yok arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla. İşte Hz. Musa seyahat ederken belki de bir hadistir yani. Ben de bütün hadisleri biliyor değilim. Bu ee, acizane. Efendim e, seyahat ederken bir çobana rastlamış. Hatta zamanın peygamberi yani bu Hazreti Musa bile olmayabilir. Bir çobana rastlamış. Çoban kendince dua ediyormuş Allah'a işte. Allah'ım ne olur bana bir kere misafir gel. Sana böyle işte sütlerimden içiririm, kaymaklarımdan yediririm, işte seni yıkarım, sırtını kaşırım, işte ne bileyim bitlerini ayıklarım. Kendince böyle dua ediyormuş. Ondan sonra duyuyor o nebi peygamber onu ee, diyor ki böyle bir şey olmam sen yanlış dua ediyorsun diyor hiç diyor Allah diyor bir insan mı diyor yani sen onu yedireceksin içireceksin peki ne diyor çoban insan değilse ne diyor anlatıyor işte hiçbir şekli yok işte hiçbir yeri yok ondan sonra böyle bir yere gelmez bir yerden gitmez o zaten her yerde falan çoban anlamıyor tabii arkadaşlar. Ee, geçen de epey bir oldu bir idraki meali bu, bu küçük akla gerekmez diye bir beyt söyledim Mehmet Akif'ten diye hemen düzeltti arkadaşlardan biri sağ olsun Mehmet Akif'in değil Ziya Paşa'nın tabi i̇şte idraki meali yani yüksek idrakleri kavrayabilecek durumda değil bazı zekalar arkadaşlar çocuk zekası ve şey mücerdet düşünce düşünceye ulaşamamış yani soyut düşünce aşamasına ulaşamamış her şeyi böyle somut evrede kalmış ama çok saf, çok halis, çok samimi o duasında efendim şimdi öyle anlatıyor Hz. Musa diyelim ona ondan sonra çoban anlayamıyor anlayamıyor ama bir defa öbürü de olmaz dendi ya onu da kaybediyor onu da söyleyemez hale geliyor çünkü olmaz olmuyormuş o zaman şey işte yenisini de aklı ermiyor dua edemez hale geliyor ve hatta denir ki işte o peygamberi Cenab-ı Hak ikaz etmiş, niye onu düzelttin, ben onun o duasından hoşnuttum diye. Yani bu herkesin kendi seviyesine göre ee, tabii ki bir nasıl diyeyim anlayabileceği, kavrayabileceği bir düzey var. Mesela Efendimiz de gökteki Allah diye konuşan bir bedeviyi düzeltmemiş. Ya Resulallah adam gökteki Allah dedi düzeltmediniz diyorlar, diyor ki o anlayamaz diyor. Anlayamaz diyor. Yani gökteki Allah demesi onun yüceliği yüceliği kastediyor diyor. O bir mekanı olmayan Allah'ı anlayamaz diyor. Ve düzeltmiyor mesela. Dolayısıyla bizim hocalarımız, daha ben Kur'an kursunda öğrenciyken çok kıymetli hocalarımız vardı. Bize demişlerdi ki, bu mesela hayatımda benim çok önemli bir düstur olmuştur. Birisinin elinden o anda yaptığı şeyi alıyorsanız, yerine daha iyisini koyamayacaksanız o elindekini de almayın. Örnek vereyim ben mesela arkadaşlar kıraat okudum ee, Allah sağlıklı hayırlı ömürler versin İbrahim Tanrık Ulu Hoca bilir e, işin ehli olanlar yani kıraat konusunda Türkiye'nin üstadlarındandır ondan hafızlık yaptım ondan e, cezeri okudum ondan kıraat okudum yani e, şey hani doğru okumayı bilirim yani. Güzel okumak ayrı bir şey. Doğru okumayı bilirim. Şimdi benim annem de 60 yaşından sonra Kur'an-ı Kerim öğrendi. Bizden değil, komşudan. Çünkü insan kendi çocuğundan öğrenemiyor. Komşunun gelini, ondan da Allah razı olsun, Kur'an-ı Kerim öğretti anneme. Annem şimdi öyle bir Kur'an okuyor ki arkadaşlar, yarıdan çoğu yanlış. Ee, ben nasıl düzelteyim annemi? Düzeltemez. Ben ona desem ki anne senin okuduğun Kur'an olmuyor çünkü yanlış okuyorsun desem. Elindeki tek meşgale, tek ciddi meşgale işte haftada bir, on günde bir hatim indiriyor. Ben bana öğretilen bu rivayetlere ve verilen eğitime bakarak arkadaşlar Allah Teala'nın ondaki samimiyete bakacağını düşünüyorum. Çünkü öğrenemez yani. Onun ayını çıkarması imkansız. Kelimeleri, cümle ayetlerin son kelimelerini bile yuvarlıyor. Aklına ne gelirse onu söylüyor yani. Dolayısıyla benim onu düzeltmeye kalkmam. Elindeki o kim, çok inanmış ona. Yani. O 10 günde bir hatim indirdiğini işte Kadir gecesine yetiştirmem lazım. İşte üç ayların girişine yetiştirmem lazım. Falan Kandil gecesine yetiştirmem lazım diye kendisine bir hedef koyuyor. Ee, ve onu çok büyük bir iş yaptığını düşünüyor. Ki yaptığını ben de, ben de çok büyük bir iş yaptığını düşünüyorum. Yani demek istediğim, mesela birini duydunuz işte meharici Uruf'u doğru değil yani yanlış telaffuz ediyor harfleri. Ne olacak? Ee, eğer diyor doğrusunu yapabilecekse öğrenebilecekse, öğrenebilecek kapasitesi varsa bu bütün sadece kıraat için değil oraya takılmayın. Benim verdiğim örnek bu. Diğer bütün dini bir durumlar içinde söz konusu. Mesela çocuk Allah'a yalvarıyor kendince yani. 5 yaşındaki bir çocuk 6 yaşındaki bir çocuk. Allah öyle değil. Allah böyle değil demeyin yani. Bekleyin onun bir aşaması gelecek. E, somut düşünceden soyut düşünceye geçtiğinde zaten o anlayacak ve zaten soruları da size rehberlik edecek yani sormaya başlayacak. Nerede peki? Peki niye göremiyoruz? Diyecek yani. Orada hani siz kendinize bakın. Nasıl cevap vereceksiniz onun sorularına? Ona bakın. Kendinizi hazırlayın. İşte Arkadaşlar şey yapmayın yani kendinizi kıyasıya eleştirmeyin. Ay ben işte huşuyla kılamıyorum Allah'ı e, gerektiği gibi anmıyorum. İşte e, ne Fatiha'da ne rükuda ne secdede uuu kaç rekat kıldığımı bile unutuyorum. Bizim kıldığımız namaz değil biz boşuna kılıyoruz. E sonuç o zaman kılmayalım. Arkadaşlar bunu, bu tamamen mükemmeliyetçilik yani şeytanın insanları dini davranışlardan uzaklaştırmak için kullandığı bir yöntemdir. Yöntemlerden bir tanesidir. Genellikle de inançlı insanlara, daha inancı olanlara, mesela bazılarına ne gerek var, ne saçma, hani onlara öyle yaklaşıyor. İnananlara ise ya tam yapacaksın ya hiç yapmayacaksın diyor. Şimdi şu kuralı unutmayın bakın son dakikalar arkadaşlar. Dinde şu kuralı unutmayın. Bak giyim kuşanla da alakalı, namazla da alakalı, oruçla da alakalı. Bütün ibadetler, bütün farzlar, bütün haramlar, bütün dini davranışlarımız, ahlaklı davranışlarımız, hepsi için geçerliler. Kural şu bizim dinimizde. Bir şeyin tamamı yapılamıyorsa tamamı terk edilmez. Mesela benim örtünemeyen arkadaşlarım var, tanıdıklarım. Bilirler, belki aranızda bile şu anda dinleyen vardır, bilmiyorum. Yıllardır söylüyorum onlara. Diyorum ki, e, her yerinizi örtemiyorsanız her yerinizi açmayın. Yani başınızı örtemiyorsunuz, bilmiyorum işte niye örtemiyorsunuz, onu ben karışmıyorum. Allah ile sizin aranızda veya işte kendiniz bir sebebi vardır, meşrudur demiyorum. Ama hesabını siz vereceksiniz. Ama başımı örtemiyorum diye bikini giyme kardeşim. Askılı giyme, şort giyme. Anlatabiliyor muyum? Yani e, öyle bir giyin ki yani. Başını örtüp namaza durabilecek şekilde giyin. Eğer gerçekten çok ciddi bir mazeretin olduğuna inanıyorsan başını örtmemek için o da, onun da hesabını sen vereceksin. Ben bilemem. Mesela ben ya beş vakit namaz kılmalıyım ya da hiç kılmam. Öyle bir kıl bir kılma olur mu? Yani ben bir şeyi yapınca tam yapmalıyım. Bir şeyi yapınca tam yapmalıyım arkadaşlar. Tanrı, kendini Tanrı gibi görmekten kaynaklanıyor. Kendini kul gibi gören bir şey yaptığında illaki bir eksik yapacağını bilir. Kum olmak demek, eksik olmak demektir. Biz her şeyi tam yapacaksak nasıl, niye tevbe istiğfar getiriyoruz Allah'a? Niye yalvarıyoruz? Niye affımızı istiyoruz Cenab-ı Hak'tan? Eksiklerimiz var da ondan. Mesela işte tansiyon düşüyor, orucu tutmuyor kendince. E bir gün tut, bir gün tutma. Dene yani. İki gün tut, bir gün tutma. Yok ben ya tam yapmalıyım ya hiç. Bu ya tam ya hiç arkadaşlar ee, kişisel gelişimimiz açısından da çok zararlı. Dini açıdan da çok zararlı. Bunu bilmiş olalım. Huşu da böyle. Hiç olmazsa mesela şimdi kendinize bir hedef koyun. Hiç olmazsa sadece Fatiha'yı okurken Allah'ın huzurunda olduğumu düşüncem. Veya secdedeyken yani bir şey koyun kendinize oradan başlayın. Şu ana odaklanmak da yani yaptığımız şu andaki işe odaklanmak da psikolojik açıdan çok önemli bir eğitim arkadaşlar. Onun size ayrıca ruh sağlığınıza da çok büyük faydaları olacak. Evet bitmek üzere son dakikanın içindeyiz. Küt diye kesildi zannetmeyin. E, buradan devam edeceğiz. Namazı huşu ve kalp ile kılmanın fazileti bahsindeyiz. Allah kısmet ederse cumartesi günü görüşmek üzere. Cenab-ı Hak hepimizi her geçen gün e, olduğumuz yerden bir adım olsun öne ilerleyebilmeyi nasip etsin. Ve bizi her zaman hakka ve hayra davet edecek dostlar nasip etsin. Allah'a emanet olun.